Bismillahirrahmanirrahim. kurumuz Ramazan ayının faziletleri. Ramazan ayı yılda bir defa geliyor, bir ay devam ediyor. Bu ay, diğer aylardan daha farklı özellikler var Ramazan ayına. Diğer aylarda, Recep olsun, Şaban olsun, Mârem olsun, bazı günleri bazı geceleri kutsal oluyor diyor aylarında. Tamamı değil ama. Ramazan ayının her günü, her gecesi hatta her saniyesi kutsal. Ramazan ayında bir an bir saniye boş yer yok Ramazan ayında. Yani dol bir ay Ramazan ayı. Allah'ın bir ümmeti Muhammed'e rahmetli Ramazan ayı. Temizlenme ayı, silkinme ayı ve Seri Sülük ayı, Ramazan ayı. Her şeyin bir de zirvesi var ya, da zirvesi, Kadir Gecesi. Ramazan ayında zirvesi, Kadir Gecesi. Bin aydan, hayırlı bin ay. 80 kütü sene yapıyor, bir ömre bedel, o geceyi ibadet geçirmek. Ramazan ayının özelliklerine bakalım inşallah şimdi. Hazretine bakalım. Hadeş-i Şerif varmış şimdi de. Yüval-i Şamadetleri. İzâ Ramazan ayı geldiği zaman Futiyat evvâb Cennet. Cennetin kapıları açılıyor. Sekiz cennet var. Bunlar kapalı kapıları. Demek Ramazan gelince bu açılıyor. Bu bazı ilamaya göre gök kapıları açılıyor yani. Ve Gulliqat, Ebu Abin cehennem kapıları da kilitleniyor. Kapıları kilitleniyor. Ve Subhid-i Şeyatin, şeytana da bağlanıyorlar. Demek ki birincisi bu Ramazan özelliği. Ramazan'a geldiği zaman cennetin kapıları sekiz kapısı var cennetin bunlar açılıyorlar bunlar. Cennetin güzelliği dünyaya yansıyor, rahmet yansıyor dünyaya. Cehennem kapıları kapanıyor. 7 kapısı var cehennemin. Bu da nedir? Gönlündeki dar sıkıntı gider insanlardan mı gideriyor, mi gideriyor. Ve şeytanlar bağlanıyor. İpliğimiz inciden mi? mi? Hayrı muhtemelen. Etkileri azalıyor, etkileri. Nasıl bir insan hastalanır bir kimse. Ateş başlar, hasta gelir, bitkinde gelir. Kişi artık ayakta duramaz, konuşamaz. Rabbim şeytana böyle bir hal veriyor. Ramazan gelince Şeytanların da, enerjisi gidiyor şeytanların da, uğraşan insana fazla. Bu bir. İki andaşlara bakıyoruz. Tabii, çok had şerif var da, sadece birkaçını. Bu da 20. Hakim'de had-ı şerifte. İzha Şehir Ramazan, Ramazan ayı geldiği zaman, Arapça Şehir Ay'anına geliyor, Şehir Ramazan kana geçiyor. Ramazan ayı geldiği zaman emre Allah'a hamletin arşi. Allah gelişti Arş anını emrediyor. Hameli arşa. Arş-ı yüklenen meleklere. En büyük varlık bu melekler. En büyük varlık, gökten yerden büyük melek melekler bunlar. Arşı taşıyan melekler. En yekü ve anet tesbihi böyle onlara emrediyor. Artık tesbih bırakınız. Onların görevi Allah'a tesbih etmek. Yani subhanalı anlamında. Tabi meleklerin diliyle Allah'a zikretmek. Onların gıdaları bu meleklerimler. Melekler nurlu yaratıldığı için tek madde. Yani bir topluma değil toplaması değil bunlar. Bunların yemiş yoktur. Uyumazlar yorulmazlar, gece gündüzden fark etmez bunlar için. Onların bütün öde gıdası Allah'a zikretmek. Mevlana bürüyor o, o meleklere Ramazan'a geldiği zaman meleklerim artık ah şu anda zikretlerimi bırakınız. Ve estağfirullah Muhammed'in, Muhammed Muhammed'in için istifa, denir, istifa denir, edin. İstifa edin. Yani Mevlana'nın yarattığı en büyük melekler. Arş Melekleri onlara emrediyor, bırakın tesbihi bırakınız, zikriyi bırakınız, ümmeti Muhammed'e dua ediniz, onlara istiğfar ve onlara. Onlar dua eder bizlere, kimlere tabii kim Ramazanı iyi geçirirsem. Şimdi bu ilk alışverişin ışığında bakalım. Yine hadis Şerif'te geliyor, hadis Şerif'te, Ramazan'ı üçe bölüyor, veya aleyhissalatü üçe bölüyor Ramazan'ı, evveli rahmet, ilk on günün rahmet, Allah'ın rahmeti yayılıyor böyle, rahmeti ilahi böyle. Yani kullara bir aşk gelir, bir sevgi gelir, yemin olanlara olanlar tabii. Ortası mağfiret, artık bağışlanma, sonu da Cehennemden kurtuluştur. Azat olmaz. Cehennem kurtuluştur. Şimdi Ramazan'da cennet kapıları açılıyor. Bu şu anlamaya geliyor. Cennet amelleri insanlara kolaylaştırılıyor. Yani cehennete girin. Ve buyuruyor. Ne gerekiyor? Tabi ona bir pahası var. Bir ödülü var. Onun var. Ramazan'da açılıyor kapılar. Cehenneme giriş koyulaştırılıyor. Cehennem kapıları kapanıyor. Cehenneme giriş, yani cehennem ameliyeti zorlaştırılıyor insanlara. Bir tane milletler teyb ediyorlar. Bu durumda kimin kalbinde zayıf olsa, bir inancı imanı varsa mutlaka Ramazan'da bir değişim yaşar muhtemelen Ramazan'da. Bir atması oluşuyor, mali Ramaz oluşuyor. Kalbinde zerre kadar buyuruyor mallar, Kalbinde zerre kadar iman olan kişi Ramazanı mutlaka biraz farklılaşır. Alkolüktür. Ramazan gelir Ramazan iş, bırakır. Cuma'ya gelir. Teraviye gelir. Mutlaka biraz değişir böylece. Demek ki Ramazan gelince cennet kapı, kapıları kapandığı için günahlar zorlaşıyor insanlara. Yani çok hanım kız vardı ki Ramazan gelince başını yaramdostu örtmek çalışır Ramazan gelince. Ama duhmeten Hemen her yerde dünyada yani Müslüman çoğunluk yerlerde Ramazan gelince. Yuranda bir azalmalı günahlarda, azalmalı günahlarda. Yani biraz iman olan bir lokantacı bile, içki lokantası bile, hiç olmazsa Ferde Merde şeker aşık yapamaz bunlara evvela. Ve sevapta patlama olur Ramazanda sevaplarda. Cuma günü cami arıyorlar, şunlar bunlar. Yeterli mi? Ayrı konu. Mutlaka ama Ramazanda bir fark olur hata azalma, sevapta patlama olur. Peki, Ramazan geldiği halde, hale içki içenler, hatta açı içenler, haram içleyenler, günah içleyenler, ne olacak bunlar da? Hülye Aleyhisselam hadretleri, hadis-i hakimde. Yok, bu hali müslümde. Regi me en huruculen. Regi me Burnu yüzey yere sürünsün. Şeytan bir söz vardır yüzüstü sürünsün diye. Yani bir aşağılansın, hakaret olsun. Bir nevi bir, bir yarı bedduanalay girmiş oluyor. Araplara buna şöyle derler. Bunu sürünsün yere derler Araplar. Değnedi böyle buyuruyor. Şu kimsenin burnu yere, yere sürünsün gene yani, hakir olsun zelin olsun o kimse. Dehali Ramazan sünnet salaha kaden yavşurellahu. Ramazana kavuştuğu halde Ramazan'dan yararlanan bir de afamıyorlar. Artık onlar gözü sünnat yapanda. O da olmaz yerde. Demek ki Ramazan gelir zamanlar evrensel olay oluyor evrensel yani dünya değil, gökte daha üzerinde devam yani, Evrensel olarak Ramazan, bu durumda bile hala İslam'a dönemeyenler, az da bir günahtan sakınmayanlar, demek ki artık bunlar adam olmazlar Ramazanın özelliğini en başta nedir? Oruç. Oruç ayı Ramazan. İslam'ın beş ilkesi var. Beş şart deniyor bana. Şart. Yani olması olmaz. İslam usul olmaz yani. Beş şartı. Biliyorsunuz tabii kelime şehadet bu dilele ile kalb ile oluyor. Dil bunu söyler. Yani dil kalbin burada tercümanı. Aslında Kalpten doğar, kalp inanır, bilim açıklar. Sonra beş vakit namaz, zekat, oruç. Yaşık Bunlar İslam'ın temel ilkeleri, İslam'ın şartı bunlar. Olmazsa olmaz bunlar. Oruç. Oruç, farklı ibadet, oruç muhteremler. Öyle toplumlar gelmiş ki bu dünyaya, şu putra tapmışlar, ayağı tapmışlar, atışı tapmışlar ve tapınanlar onlara sevgi yapmışlar, önünde eğilmişler, saygı duruşu yapmışlar, hatta onlara kurban kesmişler. Ama hiçbir müşrik tapındığı putra uğuruş tutmamış, onun için yaptı. E Günümüzde bile gidiyorlar mesela saygı duruşu yapıyorlar, uğuruş tutmuyorlar Kurşudaki gibi alışla bakalım inşallah yani sevap yönünden gerçekten İslam'da yani gerçek iman'da gerçek mümindeki olması gereken şudur güzellik sevabın da peşinde olmamak lazım aslında sevabın da yani Allah'a sevmek gerekiyor Allah kul olmak. Her şeyin yanında bir örneği var. Bir anne baba çocuğu da var. Ondan bir şey beklemez, yok mu beklentisi. Aman çocuğuma bakayım der. Ateş olmasın, üşürmesin, üşünmesin, ishal olmasın, gaz yapmasın. Artık böyle çocuğuna titrer böylece. Uykuyu mazay, ona bakarlar böylece. Halbuki. O çocuğu bir bakıcıya verseler bakması için ne dedim bakıcı ona göre ücret iste buna göre. Verir. Yani gündüzün bakacak, gecen bakacak, neyine bakacaksa o ücret karşılığı bakar. Ücrette bir kesinlikle azal oldu bırakır. İşte gerçek mümin de ana baba gibi olacak Allah'a karşılığı salimati. Allah'a karşıya. Yani gerçek mümin cehennemde yanacağını bilirse bile Allah kulluk eder. Allah yakarsan yak. Öyle bir aşıkınız. Cehennetten bahsediyor da hiç versen anı bana sene gerek seni diyor. Cehennetten geçiyor cehennetten. Hiç versen anı onu bana sene göre seni Mevlam diyor. İmanı tam kemen bulmayanlar, uygun bu beyler aşağı tatmayanlar biraz tabii hesabında keşle işte olurlar. Olabilir de bu. Yani bakıcı kadın gibi böyle ücrette işler tabii. Namazı oruca karşı. Kur'an-ı Kerim'de der ki, "Aşağı bu men semer ramadan." Bir kimse Ramazan oruç tutarsa İmanen ve ben ama bakınız şart, iki şart var. İmanen ve ihtisaben öyle aç kalmak böyle? imanla inanarak böyle. Bu farzdır. Allah emrede inanarak ve ben ihlas ile Allah'tan karşını bekleyerek oluştarsa. Gufreylehü <gülüyor> ma bin minzemdi. O kimsenin Günahlar bağışlandırır, ma takadime geçmiyorlar bağışlandırır. Yani demek ki oruç ne yapıyor? Oruçun sabı ayrı. Bir de kişi oruçlu ki yani günahlar aflı, bağışlanıyor. Kişi bakan değil ama yatar, uyuyor, işine bakar, gezer, tozar, tarda balayı çalıştırır, iş yenen çalıştırır, meşhinen çalışır. Ama oruçlu ya, oruçlu. Hem oruç sevabını alıyor, hem günahı bağışla bakınız. Ramazan ayında kişi, insan, bir mümin mümin mümine, erkek kadın imanın vakti sahabenin şahatı uyarak ederek, inanarak farziyetine ihlas ile samimi olarak Allah'ı oluştarsa arınıyor. Arınıyor. Seyahat alıyor tabi. Çok seyahat alıyor. Hatta sahabın sırrı bile yok bunda. Açık çek şey bu. Omuş oluyor. Kul günü aranıyor, cennete aday oluyor insan. Cennete aday oluyor. Adaylığa koyuyor ve bu adaylığa kabul ediyor adaylığı insan cennete. Yani kendini koruyabilirse sonra, koruyabilirse herhangi bir yeri cennet yer muhteremler. Bir anda okuyup bir Aleyhisselam Hazretleri bu da Buhar'ın isimde. Abdelin Yusuf Müyönfisi Billah bir kimse Allah için ceneşanlığı hoşalarsa bir günle olsa var, bir gün bile, tutsa. Yani bu bir gün ise İlla ba'de adallah bizar kiye mi? Ve şu anında restiybine harifen Allah o kimsenin yüzünü cehenneden 70 yıl uzaklaştırıyor. Cehennen 70 yıl yüzü uzak yüzü var. Nedir yüzü? Yani geneme yüzü çevrili, geni yüzü. arkası geneme geliyor. Kulağıt cehennem ameli yapamıyor. Orucun kabul olmasının da bunlar alameti muhtemeldir. Namaz da böyle, haş da böyle, her ibadet bu şekilde böyle. Eğer bir ibadet kabul olmuşsa, bunun kulak nedir alameti belirtisi, kulak bir mutlaka değişim olması gerekir eğer bir insan namaza girdiği gibi namazdan çıkarsa pek bir şey alamamıştır. Ama namaza girişte biraz daha gafildi. Namazda Allah o zaman vardı. Allah o vardı. secdeye vardı. İyiyyarken abudu diye Allah'ıyla burada bir alışveriş yaptı Mevla'yla burada. Secdeye vardı. Rüka vardı. Mevla'ya ettiğe selam vardı. Mevlamıza verdi. Kul burada ne yaptı? Huzur ile girdi. Huzura girdi. Dünyayı unuttun kul atın arkasına. Arkasına dünyayı her bağladı ve her oldu. Kul bu bilinçle huzur ile namazını kılarsa, namazdan çıkınca kuldan mutlaka bir değişim, ruhsal değişim olur. Böyle. Bir tatlı halaldır, göneri yumuşama olur, bir huzur o tatlı olur zamana çıkınca öyle harama bakamam tabii Öyle boş heyecanı korumak istemez o böyle. Haç da böyle. Bir insan hacca gittiği gibi dönerse orada bir şey alamamıştır. Borcu öder. Boş Ama haç dönüşünde. Bakın haçına gelenlere gidildi zamanlar, ömrü de buna yarı dahil oluyor. Gidi zamanlar kimden bahseder Oteli çok güzeldi, çok temizdi, yakındı. Efendim işte güzel yemekleri de vardı. Uçanmış şöyle güzeldi. Hep ondan bahsettim bu sene Eğer oradan bir şey olmuşsa, otel yemekten bahsetme bu sene. Oraya yemek mi dikiyor? Gidip böyle oraya. Ne yapar değil mi? Aha değil mi doyamadım diyor. Bu aceste doyamadım Beytullah'a doyamadım, Resulullah'a doyamadım ben onlar doyamadım beri de, Allah rızı geçti beri Oruç da böyle muhtemel, oruç da de böyle. Demek ki bir insan oruçtan bir şey alırsa, zaten her akşam belli olur. Geçen bu konuya geçti, her akşam iftar vaktinde belli olur. İftar vakti geldi mi? Var iki ferhatım vardı, ferhatan, iki ferhalık vardı böyle. İftar vakti geldi mi? kolay bir sükûnet, bir ve kar böyle işte bir tatlı bir hal, bir huzura girer kul Bu olmadı da işte vak'de ne de oruç kafası bulmuş böyle öyle oldu mu bilmiyoruz yani. Bu anlamak, şarmak, kızmak şunlar bunlar kaybetti bunlar böylece. Oruçlunun sebebi için oruçtayken de, dilemede. Şuntuz saymet tesbihun Oruçluğun susması tesbihidir, zikirdir. Oruçlu. Oruçlu kişi susuyor öyle, oturuyor, bakıyor, bir ne yapıyor? Şu yapıyor. Hamara mişemiyor tabi. Onun susması tesbih. Yani Sübhanallah anlamında, la Allah anlamında zikirdir. Bence. Susması böyle. Her alıfezinin nefesi bir zikirde geçiyor. Ve ne mühim ibadetini, uykusu ibadet oruçlarının. Tabi gece, hele kısa gecelerde Fazla uykuşu, uykuşu alamıyor normalde. E, namazdan sonra, sağ olun sonra yatar uyur. Uykusu ibadet. Oruçlu ya. Bak bu terbiyle. Yani çok da incelik var burada. Bak. Burada çok incelik var burada. Bir insan namaz kılınmak niyetiyle camiye giderken her zaman sahip alıyor mu? Alıyor değil mi? Camiye gitti oturdu. Namaz kılınmıyor namazdan bir gibi sevabı alıyor mu? Alıyor muhteremler. Diyorsan Allah'a için bir sohbete giderken her adama sevabı alıyor muhteremler. Otururken burada sevabı alıyor bak. Böyle. Harç da böyle. Yolda her zaman sevabı şey böyle. Şey. Oruçlu, da, oruçlu da nedir? O gün oruçlu olduğu için oruç farz. Yani farz namazını kılar gibi. Farz tavafını yapar gibi oruçta ne yapıyor? Susması tesbihat, uykusu da ibadet. Bakmadı. Uyuyor, ibadet diyor benimle. Ve dua müstecabın, duası da müstecab. Onun için kabul olur. Ve ameliyüm buldu, afiyon ameli de muzaf oluyor, katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Sabiye katlanıyor, katlanıyor. birebir yok belli bende. Artık 500, 700 bin de gizli öbesan. Yalnız oruç üç kısım oruç var, üç çeşit oruç var. Birine denir samir avam, samir havas, samlı havas havası şimdi. Sam oruç demekti. Samir avam halkın tuttu oruç, yani genellemede halkın bir oruç böyle. Nedir bu oruç? Oruç çeken bir şeyi içmez. Cinsiyetinden korunur, sakınır. Ama gözü harama da bakar, açısal işte da geder, haramda işler, Yalan da söyleyebilir, yalan yere yemin edebilir, alışkın bunda bunla. Müziği dinler bütün gün, açar müziği Bir iftar vaktinde Allah korusun teremler, Allah korusun efendim. İftar vaktinde de kişi açarsa müziğini televizyonda şu da şurada, burada böylece. Evet, şimdi ilahi dinliyorum. Müzik ama var. Ya orada kelimeyim değil. Çavur aleti var orada böyle. böyle. Kelimeli olsa da kelime böyle. Bu nedir? Savmül avam deniyor buna. Alt tabakalarının yani olgunlaşmayan yüzeyde kalan, İslam işine giremeyen, ilahsız eremeyen, İslam dıştan bakanların orucu bu böyle. Durmadan sağa bakma, akşama ne yiyeyim acaba? Der bu hep. Fırında kuyruklar, sanki Ramazan izge veda'yı izge bayramları dike. Oruçlulara, akşamızda fırında kuyruklar, şunlar, kuyumlu pideler, şunlar, bunlar böylece hem sağlığına zarar, hem de ibadetine zarar mıtan? Bu nedir? Savunlu almak bu şekilde. Orucu oruçtur. Borcunu öder. Tabi sıhhat alır. Boşu geçmez burada bu şekilde. Ama Ramazan'dan fadanamaz Ramazan'da. Hatta o hale gelir ki Ramazan'dan yaklaşınca, taşınca yani artık kaç gün kaldı? Bayram ne kadar kaldı ya. Yani bir sıkılma, patlama böyle. Şimdi bazı kimseler Camide sıkılırlar banye, camide sıkılırlar. Şöyle bir Fatih dendi mi? Maksimum böyle kaç gün böyle. Hele Cuma'da, da böyle, terabide böyle sıkıyorlar. Neden? O da bir şey alamamıştı ya. Demek ki bir insan Ramazan'da da bir şey alamamışsa, uğraşmıyor, alamamış sen olur. Akli fikri kaç gün kaldırıyor. Şimdi ne gün o bayram? Bir bayram gelse böyle, bir patlasa böyle, eskiye dönse böyle. Eskiye dönse yine. Bu savunur avam deniyor. Oruçlu, oruçlu bak. Haşa, boşa gitmez. Siyahat olur. Ama Ramazan'dan tam faydalanmaz. melekten bu istiğfarına layık olamaz ama. İkincisi, savunur havası. Hava has özel insanlar orucu, yani mütteki orucu, saliler orucu, iyiler orucu böyle. Tekfada orucu, bu nedir? Bu oruçluyken yani midesi edep yeri değil, bunun bedenen tam oruçtar beden gözü haramdan sakınır, harama bakamaz. Gözü sakınmak sahi, haramdan değil böyle. Mesela bir sana şöyle hakarete bakar, kinle bakar, aşağıya bakma, e bunu aramadır. Kendisi işte de görür, karşıgini aşağıdan, yukarıdan bakır onu aşağıdan bakar. Kulağını korur, yalandan, dinlemekten, müzikten biraz mıhteremler, kalbi, kalbi öldürür Kalbi öldürür. Bir insanın müzik dinlemesini seviyorsa, müzik pere selamlı, müzik kişi ise onun kalbi ölmüştü muhtemel. O kalp, o günün ibadetinin tadına alan Namaza kılsa yatıp kalkar. Olursa aç durur. Hacı gitse, oflar sır sırf zevklerinin üstüne bakar. Ölür muhtemel. Müzik çok tehlikeli muhtemel. İlahi de olsa, yani buradaki sözler mühim değil böyle. Haşa konu okunsa bile ilahi müzikle bir zaten bu küfürdür. Kâfır olur insan Allah korusun böyle. Allah korusun. Nedir bu? Gönül öldürü bu şekilde. İşte havası orucu, ikinci orucu budur böylece. Kulağını korur. Yalandan, gıybetten, müzikten, her şey kısırda kulağını korur. Dinlemez onlara böylece. Böyle bir muhterem zat Havas makamında bir kimse bir yere giderken bir doğu zurnu çalmış bir yere. Düğümüşşahmışlar ile böylece. Bakın muhtemelenler beni. İki kulağını kapıya tıkıyor beni. Oradan koşarak girişiyor beni. Yani gönlü koruma kolay gönül, gönül. Bütün iş gönülde. Gönüle yönelirse ben oraya gider. Gönlü korumak böylece. Ne olacak da olmaz işte bunun orucu samül havası böyle. Gözü oruç tutar, dili oruç tutar, kalbi oruç tutar, ili oruçta harama gitmez. Haram lokmadan sakınır. Helal lokma yer. Bu nedir? Samül havası. İşte bunlar oruçtan bir zevk alanlar, fiiz alanlar ve değişenler Ramazan'da alanlar bunlar. Üçüncüsü hava için hava orucu. özlerin özü yani evliye orucu eli oruç. Onların oruçları nedir? Her zaman kartterine masiva girmez. Bir masiva Allah'tan başka bir gemi kaptırdı. Kendi Allah yeter onlara verirse. Nereye bakarsa baksın her şeye geçici fani hayal gör, her şeye. Hiç şeye bakar bu neydi aslı? kara toprak, toprak maddeleri böyle. O Allah Celleşşanlığı, o Mevlam Hay Esma'sı tecelli etti. O toprak maddelerinden bir filz fışkırdı. Yeşil yaprak verdi. Çek açtı. Bir deseni var. Rengi var. Şekti var. Sureti var. Kokusu var. Neler neler var böyle. Toprak. Sorun ne olacak? Ben o şey. Mesela erkek bir Kıza bakar mesela, kız erkeğe bakar, güzel görünebilir böyle şey. Ama bunlar evli var, nasıl bakarlar bunlar böyle? On altına bakarlar. İnsan da bunun gibi, Bir genç kız genç erkek, bu da bunun gibi şey. Aslı toprak maddeleri, toprak maddeleri, eminlik öykü tarafından, size meyve yine de kan oldu, şi oldu diyeceğim, ümürsü oldu, dölyatanda atıldı, döllendi. Binye bebek olarak geldi. İşte şu anda gençlik zamanda, zinde zamanında, enerjisi bol zamanında. Ama sonu hastalığı yaşlanma, ölüm, mezar, şürüme, topla, dönüşme. Dağlar dönecek. Denizler taşıyacak, uçacak. Yıldızlar dağılacaklar, alem gidecek böylece. O halde nedir havası evliyalar? Allah'ım ben seni isterim derim. Saman yeterse Allah'ım. Hepsi geçici böyle. Hepsi hayal böyle. İnsanın kendi bedenin de hayal. İnsanın bedeni de insanın kendine bak bedenine. O kadar bedenine bak. Ayağına yere basma. Her şey bilmeyene, yüka bedenini yıka. Ama şu anda beden şiriyor muhtemelen Toprak oluyor bedende. insan kalıyor öz. Öz kalıyor şekilde. Işte. Ramazan'ın bir özelliği de iftar ve sahur vakitleri. Ramazan'a bir güzellik veren, canlılık veren iki şey var böyle. İftar ve sahur. Tabi sahur da başlıyor. İftarın noktalarına yok. var. Hadis-i Şevru Ali's-i Madretleri, Hadis-i Buhari Müslim'de, Tesahharu fe bereketen. Tesahharu Servat kalk yemek yiyiniz. Şeyni Fesuri Sur Yemen'de bereket vardır Peygamberler. Bu burada emir Allah'ın Bu emir gelip değil, mündüp dur ama benim emir geliyor burada. Utaka kalkın seher vaktinde, seher vaktinde nedir seher vakti? Gecenin son altta diri. Güneşin batışı ile imsak arasını altıya bölün. Bu tabi her zaman geceleri değişir. Son altıncı bölümü seher vakti. Güneşin batışı ile imsak vakti arasını altıya bölün. Sonki altıncı bölümü seher vakti. Ağaçlıkların yandığı vakit doğum. Badi Sabah denen o bazı sabu esen gel, o o zaman eser. Hayat verilir, o anda hastalara bir şiva verilir, Hastalara mı bir şiva verilir, onda verilecek. Kişi gece uyuyamamıştır, arası vardır, hangisi vardır, şuğu busu vardır. Ya da kavasına bir şey takılmıştır, sinir sen bozulmuştur, uykusu kaçmıştır, Döler, sıkılır, buralmıştır. Ama servete geldi mi? bir rahatlama olur, hastada uyur, yat uyur O zaman kuşları kalkarlar muhtemelen. Bu an başka bir anda böyle. İşte kim kalkarsa her ne yemeği kalkarsa, az da yiyse, su da yiyse, uygun olur şu anda. Bu anda o havayı soğur kişi, hem sağlığı iyi olur, hem de bir besmele şeker, bir fatihe okur, e, yapabilir, iki yatırıcıdan maç kılabilir icabını kişi, abdest alabilir, bir şey yapabilir. Bunda bir manevi bir bereket var şeylere bak muhteremler. Evvel şimdi işte ben yemek yemem seherde. Yemeği tabii ya akşam tıkabası dolursa mideye zaten kasarlı farklı ki böyle arada farklı az öyle sindirmiyor ki böyle. Osa sıcak kıymalı pideyi sıcak kıymalı, o pideyi bir çamur oluyor lafda. Onun bir de sindiremez ki ona böyle. Ya tıkamazsan üzerine tahtı bahtı bağla şunlar bunlar efendim kolalar malalar onu, oh, oh, böyle geri de böyle, bir cami alt kapı çekiyordu. Ondan sonra, tabi bir seyir baktığında, bir şey yemeyiz. dolu yerse zaten midem bozuldu. Ne gerektiğini söyleyenler, iftara azaltma hafif iftara olacak böyle şey. Gelelim iftara. hadis Ebu Tavid'i Tirmizi'de. İzha, efter hadükün, İfta ettiğiniz zaman, mesela biriniz anlamına geliyor. Heliyotu ala temrin. Kurma ile asıl peygamberi. Orucu kurma yaşıyor, kurma ile. Kurma mı yok? Helmiye alamayın, var. yoksa bulamazsınız peygamberi. O zaman su yapınız. Seninle tahurun o temizdir bak, Yani suyun temizliğini de. Peygamberimiz İslam orucunu hurma açardı, hurma. Eğer taze hurma zamı vakti ise az hurmayla. O daha güzel, taze hurma. Mevsimi ise. Ağustos'un yarıştan sonra hurma başlar, olmaya başlar. Ağustos'un yarıştan sonra olmaya başlarlar. Ağustos'un, Eylül'de taze bunlar bulundur. Efendim işte şimdi günümüzde her zaman var. Var ama hurma yok. Donucuya kondumu, bir madde, ne olursa olsun onun kimyası bozuyor mu? Yani et olsun, kıyım olsun, hele sebze koyuyorlar. Şunu, bunu koyuyorlar böylece. Onduraya koyuyorlar. Fasulye, bammeyi, şunları, bunu onu koyuyorlar. Zaten çıkar bak biraz sonra hale geliyor. Onun kimyası gerekli, ondaki o vitaminleri, şu proteinleri, şuna gidiyor mu? Ölüyor mu? Fasıl oluyor mu? Onun her şeyi zamanda vaktime demeye gerekir onlara. Peygamberimiz adı buydu. Namaz kılmadan önce arı şamadetleri. Eğer tadırmamız zamanıysa tadırmamı yer verdi. Tadırmam şekeri daha az, un şekeri. Kuruşun şekeri daha iki katı çoğulun Daha tatlı oluyor kuruşun. Kuru mu Peki kuru nedir amaşıp tatlı mı? Hayır değil matem. Tatlı yerlerde. Bak, yoksa üzüm var zamanlar. Başka bir şey vardı böyle. Hem yani böyle bu buyur, buyurmadı. Su dedi böyle. Kurma farklı. Neden? Kurma insanla aynı eşit madde yaratıldı kurma böyle şey. Adamımız çamur vardı. Toplanan elemente çamurlar böyle. Mekitayip arasında. Toprak dünyadan su cennetten getirildi ama suyu cennetten. Toplar dünyanın topak maddelerinde. Dünyası böylece. Yoruldu, çamur oldu. Üç tane 40 yıl geçti. 40 dönem geçti böyle. Yüzün yılı geçti. Adem babamızın bedeni olgunlaştı. İnsan kalı bir şey aldı böyle. Organi oluştu. Verildi böylece. Arta kalan çamur kaldı orada biraz. Kaldı. Ondan Rabbim kurumayı acı yaptı, vurmayı bir insan bedeninden ne varsa, hangi elementlere varsa, karşıyında fosforu, azotu, demiri ne varsa hepsrumuda bulunur var herhalde. Bir insan aylarca ekmek bir şey yemese, başka bir gıda almasa, kurması insan yeterli olur gıda olarak. Kurması yeterli oluyor. Biraz da kurmadaki meyve şekeri. İftar insan bir hastalığa gelir. Şeker eve düşebilir. Bu emiş şekeri kontrol ediyor. Şeker yükseltmez günde demir almadığında. Kontrol eder şekeri böyle. İnş, çıkışı ibidene bunu ayırdar bunları. İnsan enerji verir böyle. Demir vardır. B tübür vitaminler. Mesela B2, B6 vitaminleri ki kan burada meydana geliyor. Eşliğinde anamıyorlar insan, hasta oluyor insan böyle. İnsana kan hareket verir, canlılık verir. Adaleye ve kuvvet verir bu seferlerde. Bir hamile kadın hamileliğinde kuruma yerse doğum kolaylaşır. Doğum günü kaslarında estetik oluyor böyle. Kuvvet terimi oluyor böyle. Doğumu kolaylaşır kurma yerse. Sonra katrakt gözde oluşmaz mesela. Kurma insan çok yerse gözüne katrakt oluşmaz gözünde böyle. Gözü görmesi Allah izniyle tabii zehkler olur. Bizi katarak olmalı bu trende. Daha çok tabi faydaları var. Konuya fazla girmeyelim. Peygamber Aleyhisselam mazretleri kuruma tercih ettire göre hikmeti var. İkinci husus Hazreti Meryem annemizdir. an Hazretleri doğum yapacak İsa Aleyhisselam'ı. Kudüs'ten kalktı. 10 km doğuya doğru gitti. Betülillah'ın kasabasına geldi. O zaman kası yok böyle. Boş arazi böyle. Kış mevsimi de. Kurum ağacı vardı. Kurumuş artık. Ölmüş ağaç böyle. Kurum ne zaten kış mevsimi. Artı doğum sahnesi kendisine iyice sıkıştı doğum, doğum sahnesi böyle. Artı aynamadı. baktı. Kimse yok böyle. kimse yok. Ağaca gitti. Ona yastan sarıldı ağaca. Bir sözümüz var ya, deniz yılanı sarılır diye. Benim anamızda ne yaptı? Kurumu ağacına sarıldı, ona yaslandı böyle. Tek artık dernav oldu böylece, madde olarak dünyalar böylece. Hemen doğum yaptı. Mevla hemen ağacı yeşertti, yaprak verdi, meyve verdi. Tazıların döküldü böylece. Yani doğum yapan kadına da en güzel şifa kaynağı kurma muhtemelen. Onu da kurmaya gerekir bundan abi. Gerektiği her vitamini var içerisinde işte Hatta hurmanın üzerine zararlı bakterilerle konamıyor bakterilerden. Furmanı böyle böyle. Üzerine mikrop denilen bakteriler, mikropun küçüğü bulunan bakteriler konarlar. Onu konarlar bu şekilde. Ama bize gerekli olanlar, yani bağışlarımızda olan vitamin, vitamin yapanlar, bakteriler vardır. O tür vitamin, bakteriler falan da üzerine kişime yiyince daha Farisi oruna muteremler. Yani Kurban çok çeşitleri var muteremler. Sıra prosotide kontrol eder, prosotu muteremler. Hatta yaşlanmayı da ge geciktirir Kurban. Yaşlanmayı da geciktirir Kurban muteremler. Yani çok faydalar var. Tabi girmiyor fazla konuya. Ramazan'ın bir özelliği de, Ramazan, Ramazan bir de Kuran ayıdır. Çünkü Ramazanizi büyük Kur'an hadi. Müze bir yor Kuranı Ramazan Kurayı Kurayda Ramazanı şeydir. Gerçekten Kur'an yolunda belli oluyor Muhteremler. Nasıl e, saur yem vaktinde kişiye bakıyor şeyler etraf komşulara bakıyor insan herkes kalkmış tabi kalkmaya da var ama onlar evi karanlıkta ama onlar ibadet vardı ibadet vardı böyle. Yani kim kalkarsa saur yemene kalkarsa. Evlere bir nur oluyor. Yani ışık yanıyor. ışık yanıyor. Bir aydınlık böyle. Kalkmıyor evleri, karanlığa bürünmüş. Dünyada böyle muhtemelen. Allah'a kasih. Hele iftar vakitleri, iftar vakitleri bir canlılık böyle. Herkes evine yetişecek, işine geçecek, hanım da bir sopya hazırlayacak, çorbe yapacak, neyse artık böyle. Onlarla böyle bir hareketlik oluyor böylece. Bir de, Hanımlar, muhtemelenler hazırlarken böyle şaltasını çabuk ne azar hafif şahı hazırlarken de böyle zikrullah yaparlarsa o çok şifalı insanlar zikrullah ile karıştırırlar böylece. Soğan dolayırken zikrullah ile, Domansızı keserken zikrullah ile, karışırken zikrullah ile, Allah Allah diye, la ilallah diye yaparsa bunu, o şifa olur. Hastada da şifa olur. Dertlere deva dışı yapılanlara böyle. Medine-i Muhteremler'de Enes Efendi vardı muhteremden Allah'ın rahmet eylesin. İnşallahın tarihine bak şimdi de böyle. Allah'ın rahmet eylesin. Medine gibi yerde ekmeği kendi yapardı. Ekmeği muhteremler. Çünkü binbaşı bir Türkiye'de. İşte bir aşkullah geliyor. işte bir aşk resulü geliyor. Oradan ayrıldı. Arıldı Medine'ye gitti muhteremler böyle. Allah makamını cehennet erişi muhteremler. Yine bakıya da kendisi rahmet oldu. Yani insanüstü üstü insandı. Gerçekten evlullah tekeniz, evlullah tekeniz. Çok yanda kaldım, evinde kaldım hatta. Kaldım. Ekmeği kendi yaparak kendi muhtemelen. Ekmeği, Medine'de ekmeği yemezdi böyle şey. Derdi ki fırında bunu yoranlar, dışarıdan gelenler, çalışmaya gelenler bunlar. Onların gar olabilirler. Olabilirler gafiller bu şekilde. Bunu alır muhtemelen. Suyu alır, verecek. kendisi böyle besmele koyar, besmeyle oturur. Tuzunu besmele koyar. Mayasını besmele koyar. Bunu yoğururken de Besmele yoğurur, yoğurur. Besmele atardı böyle fırını vardı. Yani davul böyle şey vardı böylece. Ekmeğini evde yapardı. Hazır yersem bu bana zarar veriyor derdi. Onlar hem anlıyor zararı ama anlamıyor. Şimdi bir insan evine güzel bir yıkansa ne gelecek evine geldi, duş aldı, yıkandı. Başkağın şer her tane temizce giydi, yola çıktı. Yiyen gerekiyor biraz. Şimdi yağışlı havada, su birikmiş mesela, yana da taksi, deli gibi geldi böyle hızlı geçti böyle, su sıçrattı buna şey. Kişi nasıl merak. Yani bir damla bile su sıçrasın bana yerden ne kadar rahatsız oldu. Ama bir sanki ki inşallah çalışan kişi Zaten üst başı harçlı, kumlu, şunlu, bu zaten bu şekilde. Hiç aldırmaz böylece. Yani tahsiz hiç bu şekilde İşte biz de Müslüm'de gönüllerimiz Allah' korusun günah alışmış mı? Doğum günah Böyle biz fark edememiz bunların bu şekilde böyle. Ramazan bir demek ki Kur'an ayı duyurur. Hadışleri Buhar'ı Zekan <Sessizlik> yeri kâhü, cibriyülü fükülle yetti, min Ramazan'ı. Ramazan ayında, Cevâb-ı her gece, Peygamber'in e yanına gelirdi, her gece Ramazan ayında. Föyüdar-ı Şehül, Kur'an'a, kuran beraber, mütrak yaparlardı, kuran Her sene böyle. Cevâb-ı Aleyhisselam, Peygamber'e gelirdi, otururlar ve karşı otururlardı. O güne kadar, gene ayet-i kerimeler, sureler, tabi Kur'an tamamlanmamıştı böyle, bir ay her gece baştan başlarlardı müze yapardı. Her ayeti kerimeye böyle hem kıraatini okunuşunu, anlamını hikmetlerini, esrarını esrar, esrarını belirse. Cevâle-i bilgisi Peygamber'den fazlaydı Kur'an'da muhtemelenler. Çok fazla amca bilgisi Kur'an'da. Neden? Mesela Adem'ın yaratılışı Kur'an'a geçiyor. Yaraş onu gördü orada, bizi de gördü ama ya. Karlıhabi öldürdü. Ya gördü gördüm ustamlar. Du kanı baktı helak oldu. Yemeğe biniler. Yaraş onu gördü ustamlar bu şekilde. Musa haşan denize geçti filan boğuldu. Yaraş oradaydı zaten da böyle. Onun için Cebrail'den bilgisi Peygamberimizden bu konuda fazlaydı. Onlar yaşadı o. Adamın yaratılışı Önceki dönemler bütün bundan yaşadığı yaşayacak kendisi ateyeme gelince Peygamberimiz e gelince geniş bilgi verdi Peygamber topkala herkes ya. Verirdi. Her gece gelirdi Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan başa bitirirdi Ramazan ayında. O gün aytekerim e. Yalnız Peygamberimizin son yılında son Ramazan'ında Kur'an-ı Kerim'i 2 saat met 2 saat met yapardı. 2 saat met yapardı. Şimdi bu oradan kalan müteferrimler Ramazan geldiğime ne okunuyor? Mukabele diyor. Mukabele. Mukabele. Ne göre mukabele? Karşı oturma, yüz oturma. Anlamına göre mukabele. Birbirine karşı oturma, yüzde oturma. oturma, yüzde oturma ne olur Ramazan'da? Aslında Kur'an şudur. Kur'an hafızları. Ezberler Kur'an, ne yaparlar? Her Ramazan'da cemaat dönerler. Ara kadarı dönüyor. yüzü cemaata, cemaat onlar dönebilir Mukabele bu kadar oturma böyle otururlar. Hâfızlara ezber okurlar. Okumana lazım böyle şey. Ezber okurlar. Cemaatle bunları dinler böyle. Halbuki Hâfız'ın takılıyor olabilir. onu yanlışını söylerler. O da onu beller. Cemaatle ne yapar? dinlerken günümüzde ama hatim edeyim, hatim edeyim. O amacı değil mi? Okumana kalan düzeltme. Yani okunurken ya okuması gerekiyor böyle. Kelime kelime böyle. Tanan okuması gerekiyor böyle. Her harfin maricini çıkararak, tecrübe uyarak böyle yavaş okunacak, yavaş okunacak. Dinle ne yapacak bunu? Yanlış kendi bulacak orada. Ama ben bunu böyle okuyorum. Bak bu hamış H'mış, T'mış, T'mış, silmiş, salkmık şekilde böylece. Kelimeleri bunları muhteremden. Bunda ne var? İşte bu müzakere olmuşum böyle böyle. İki taraftan bundan faydalanıyorlar. Ama günümüze Müslümanlar bu da kıyamet, alameti yani kıyamete yakın hafızlık hafız olacak ama beyindeki hafız ezmesinicek Müslümanlar denirse yani. günümüze hoca imam müezzin bir kısmı hafız bunlar hafız ama ezmi okuyamıyorlar diye. Aşkın koniklerini okuyor olmaz yani. niye hafız oldun sen? Okuyamıyor. Kolayla geliyor böyle. Çünkü okuması için ezbere önce bakması gerekiyor buna. Yani çıkmadan önce cemaat önüne önce bakması gerekiyor buna. Birkaç şey bakacak. Okuyacak, bakacak. Geçiyor, dünecek icabında evde. Hazır yapacak. Ama okumuşuyor evde böyle. Her haberin sevap alıyor. Yani günümüzde hafızlar azaldı muhtemelidir. Hafız olduğu halde ezberlere beyinden siliniyor. Değil insan kuran ezberlemiş ama eğer Kur'an ehli değilse o Kur'an layık değilse Kur'an değilse ondan Kur'an alınıyor muhtemel Allah'a korusun. Yani mukabelelerde otur kütür hatır-hatim edeyim, hatır-hatim edeyim. hatime edeyim, yani bir yüz oku bir Ramazan'da her gün bir sayfa oku otuz sayfa oku ama kur'a okumuşlar böyle. Böyle kelime kelime böyle tane tane böyle. Aç anlamına göre Allah kelam da okuma gerekiyor bunları. Ramazan böyle özelliği de teravih namazları. Teravih namazları. Ramazan özel. Burada. Yani Ramazan'ın hiçbir boşluğu yok Ramazan'da. İmrisatlar akşama kadar zaten oruçlu ibadete. Tabii günlük mukabele var, Kuvâne-i var, zikrullah var artık, hayırlar, hasenatlar var. Gece de ne var şimdi? şerafi namazı var. Hadis ı Şerif ne sayıda? Aleyhisselam Hazretleri i̇net aleyküm. Allah-u Teala buyuruyor üzerinizde Ramazan orucuna fars kılığı bir peygamber. Ves-i Teala-i Teala-i Teala-i Teala-i Teala-i Teala-i Teala-i Teala-i teala Manen gördüğü için ne oluyor Ramazan'da muhtemelen. Ne kadar açılmış. rahmet yağı ya, böyle. açılmış böyle. Hatta huru kızlara bakıyorlar. bakıyor bu şekilde. Yalvarıyorlar böylece. Ne olur? Ne olur? Bunu faydalanın da bize gelin. Yani Ramazan çok farklı muhtemelen böyle. Meleklerdeki karnaşma böyle. ondan istifa, dualar meleklerin evrensel bir olay Ramazan. Evrensel böyle. Canlılık alemi Malı başta namazı böyle. Yemek için mi değil tabi. Büyük Aleyhisselam adetti peygamberimiz Allah işte ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece kıyamını terör namazını sünnet kıldım. Femen sâmevî ve kâmevî imana vâdî ben. Kim orucu tutar veçer namazı kılarsa imana vâdî ben. İnanarak farziyetine, sünnetine hiles yaparsa hac-i müzûr-i Günahından çıkar, annesinin doğduğu gün gibi. Günahı çıkıyor. Yine onu tutarsa, evde kılarsa, ki Ramazan sonraki şey ne oluyor? Annesinin yeni doğmuş gibi günahında aranıyor. Sabi ki oluyor yani. 20 rekat namaz. Ne 20 rekat? Farzlar bu kadar muhtemelen. 2 rekat sabah namazın farzı. hesapladım 4 Dört öğle, Öyle altı, iki'nin dört, on, üç akşam on üç, dört yazlı on yedi, fas, üç de bitir, et evet, 20 Buna tam denk olarak Peygamber yaparsın yapmıştım böyle, 20 rikat. Çarla namazı dört mezhebe göre ve esam icmana göre sunet mürekkettir ve 20 rikatını Dört mezhebe göre de budur böyle şey. Peygamber zamanında camide kılındı mı cemaat ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece çıktı. Yatsan epey sonra çıktı. Kendi başına meşgide namaz kılarken bunu gördü sahabeler. O dönem ki gece hayatı yok o zamanlar. Işık yok. Kandı yok. O zaman, karanlık bir böylece. Sahabeler muhtemelenler. Sahabeler her biri tek bir etrafında böyle. Gece bile uyuyamak. Abi ne yapıyor Resulullah? Ne o Resulullah böyle? Onun aşkından, onun durumundan faydalanmak için adamla vereceğim. Baktaki sahabeler Resulullah'a meşgile geldiği namaz durdurarak uyuyamak. Bir erkeği namaz ayarken namaz ayarken erkek ona uyabilir. O imama niyet etmemişse uyabilir, olabiliyor. vereceğim. Kılıyıamazdı böyle. Niyeti kılıyı şarttır böyle şey. Peygamber fazla kılımadı, sigara kılırdı. Emine gitti, evine tamada ve aşağıdan aşağılim veriyorlar. İkinci gerek Peygamber çıktı, sonra daha kalabalık, dünler geldiler. Üçüncü geyi meşhur doldu taştı. Peygamber çıkmadı. Gerekler çıkmayınca kendine kıldar sabr eder. Sorulur, ya ne geldi yarışallar? korktum, üzerine farz kılınması yapılmazsınız diye 20 yirmilikle çok bir böyle. Yalnız Peygamber bunu kılardı Aleyhisselam Hazretleri ve sahabeler bunu kendini kılardı mescitte böyle. halis Ömer'in hilafeti zamanında, halife zamanı Halis-i Ömer Hazretleri ya. bir gece mescide geliyorduktan sonra mescide geldi. Şimdi şöyle yapardı o zamanlar Yaslam'ın kılıp dağılırdı cemaat. Olmazsa gelip terör kuralı muhtemelen. Şimdi günümüzde çok farklı bir şeyle uygulama var böyle. Şimdi ne günümüzde yani bir dışarıdan bir âli ünlüma gelince bunlar bir günümsüyor muhtemelen de, bizim terör namazı kılınışlarımızla böylece. Şimdi yastır namazı biliyorsunuz 4 şirket kılınır önce 4 defar 8. 8. İki de son sünneti kılınıyor. Tesbihat vardır. Elhamdülillah vardır. Şimdi Şafi mezhebine göre bu tesbihat farzdan sonra yapılır. Her vakitte böyle yapar. mezhebinde böyle. Şafi mezhebinde farzı kıldır mı önce bu sünneti tespih çeker böyle. Sünneti kılar da böyle. Hanefi değilse eğer o vaktinin sünneti varsa şu andan sonra. şu var dahildir. Şimdi buna göre ne gerekiyor? Teravih namazında da, her yaslamasında aslında bunu yapmak gerekiyor. Ama uygulamıyor tabi camide bunu. Ya son sönetten sonra yapması gerekir. Ya dinler insanlar, nefeslenir, şey yaparlar, suyu şey içe şey yapar. Onun teravihye kalkılır. <gülüyor> teravihye kalkılır. Hazretleri Hazreti oradan yine devam edeyim inşallah. Bir gece meclide geldi. Halife ya kendisi uyuyamaya geceleri. Acaba bir insan rahatsız mı, aş mı kaldı, aştan mı kaldı belice? Kontrol ediyorlar. Neşe girdi, baktı. Terimizi kılıyor sahabeler. Ama kimin tek başına kılıyor? Bazıları iki üç gelmişti, gelmişler, imam olmuş, Böyle kılıyorlar. İşte baktı baktı da, bunlar ben veya toplasam bunlar ne dedim? Cemaate tek başına kosa bunlar böyle. tek cemaat olsa bunlar böyle Halife tabi. O dönemdeki sahabelerle danıştı. Onlar danıştı. Hepsi bunu güzel gördüler. Güzel gördüler bunu. Emir verdi cemaate kılınmasına. İmam kim olacak? Mübevin Ka'f Hazretleri. Onu imamlı verdi. Erkeklere. Mübevin sağdan Hazretleri. Ensardan veydin halkalıkta. İlk Müslümanlardan, şeyde bulunanlardan Akabinde bunlara kendisi de böylece Peygamberimizin vahiy katibi, Peygamberimizin iltifaatına kavuşan bir. Hatta Kur'an'da beyin suresi var son kısımlarında, Lemir kendiyle başlar. Bu sureye gelince Peygamberi diyor ki, Ubei, Ubei, gel buraya. Mürvari sır Allah. Otur bak Ubei diyor, otur. Cebrahistan bana şimdi bir sure getirdi. Allah bana emir verdi. Yine Bunu sana okuyacağım. Bunu sana okuyacağım. Daha kimse tevil etmeden. Sana okuyacağım buna. Übey bin Kâh. Kendine geçmişti. Yandı böyle. Dedi ki, Ya Allah her şemani Rabbi Rabbin ismi mi var buyurdu. Yani sahabenden birini mi oku buyurdu. Übey'i oku dedim buyurdu. Hayır Rabbim emir verdi bunu sana oku ibi oku diye bunu bende ve yanında ibi Allah emir diyor Resul ekmine Aleyhisselam azetine ibi oku oku ibi oku. Sonra tebliğ buna bir şey geldi. O da Aleyhisselam azetine düşük müyelerdi. Yanında azı ibi oku oturdu. Derin okuyor mu sadece tabii ki ve okuyor bende. Artta onu anlamıyor mu sadece? Kone en iyi ezbde en iyi okuyan birisi diyor belli bu. Çok güzel Kur okurdu. Ezberi tamam biliyordu. Hazreti Mert de bunu da gördü ana muhtemelen böyle. Bu kıldırıyordu. Kadınlara gelince onlara başlayamam buyurdu Hazreti Ömer. Temmimi <gülüyor> Dari Hazretleri, o da sahibi. Temmimi Dari. Dari denen Filistin tarafından gelme kendisi. Hristiyanlı papazı muhtemelen bu. Hristiyan papazı kendisi. Tevkam'ın tabi Medine'nin ortaya çıktığını öğrendi. İşte yarın gideyim, öbür gün gideyim. Bir de papızlığı var ya, bir çevresi var. Geliri çok. Bir şans şöyleti var böyle. Bunları aşamadan aşamadan derken, en az yurtta perdelere böyle, her şey gözü gözükermedi. İkinci, dokuzuncu yılda, Peygamber'in yani son yıllarında, Medya geldi, Erhan Müslüm olmaktırlar böyle. Bana nasip oldu ama. Bir nasip olmayanlar vardı böyle. Bazı Hristiyanlara böyle. Arap'lara bazılarına görece. Mesela bildiyle Peligam'ın ortaya çıktığını hatta bazı, iman ettiği halde bazıları sahabe eliyle ama tabi oluyor. İman ettiği halde işte hanımın doğuracak, devresi doğuracak, kurma toplanacak, şu işi var, bu işi var yani yarın öbür gün derken bir kısmı vaktine gelemediler. Hele bunların birisi ki çok hazin bir Medine'ye gelişen muhtemelenler. Artık bakır dünya bitmeyecek. Yönüde de bitmeyecek. Hanım hasta, hayvan hasta, şüp olmuş. Rumun toplanacak. Hepsini göz görmüyor artık. Biliyor deresine. Medine'e gideyim diyor. O Resul'a gözünü göreyim diyor böyle. Bir sahibi olacak ama. Bir suçlama olacak makamında. Medine'ye yaklaştığı geldi. Dışarıda bir çoban gördüm. Koyun çabanın. Koyunlar dalmış, Çaban böyle bir yere yaslanmış. Böyle dalgın dal hiç koyunlara bakmıyor. Çaban böyle. Dalgın dalgın vaksudun böyle gözü yaşı çabanın. Allah'ım benim hastam acı. Ne var dediler? Selam aleyküm selam. Zor selam aldı. Arkadaşlar niye yemez? Baksana koyunlar dağılmışlar. Ya, ne oldu? Resulullah gitti. Koyunlar gitsin ben ne gideyim. Onu kurban da verdim. Ne oldu Resulullah? Yalnız işte geçti göçtüm eyvah. Altı kendileri aşamadı herhalde. Yüzüne de attı attılar. Yaş ve gerdan doluş. Allah'ım ben kaçırmışız derler göremediler o da herhalde. Ne oldu böyle oldu muhtemelen. bu şekilde? Bu dinmin tanrısı derim elhamdülillah nasip oldu bu sahibi olabildi. Fakat çok öyle, öyle bir sahibi oldu ki sağ başından parladı böyle. O norsa parladı böyle. Ehl-i Kur'an diyor böyle. Geceleri hatem namaz namaz kaldı. Üstelik namazı kaldı böyle. O kadar takvaydı. Hasem'e bunu imam kadınlara ver. Tavuk edemesi için muhtemelen böyle. Şimdi abi günümüzden muhtemelenler değil mi? Tavuk'a namazı kılınıyor. Bu arada bir fasla veriyor bakın şimdiye. Kısa duyabiliyor böyle. Yani hiçbir ilmalde olmayan, hadisi olmayan, İslam'ın üstü olmayan bir şey Türkiye'de bu sırf. Türkiye'de böyle. O sekiz keş açsam ne keş açsamda bir tarışı. 20 tarih 30 keş namaz kullanıldı. Şura ve memleket namazı bir şey efendim böyle. İmam bir fırdır tamam Fatiha. Ne duası unutalım ya? O sekiz namaz kılınıyor kullanan Kısa bir dua. Oysa o sekiz keş bir konursa, olsa dua bunun dua böyle Ne gire bulunur anlamadı. Yine Ramazan'da bu zekatta. Zekatta. Zekat Ramazana farz değil yani şart değil, velmek yani. Zekat farz ama Ramazanın şart değil. His ne zamanı farklıdır. İnsan ne zaman hangi ayın sabı ermişse gecik orada başlıyor hesabını böyle. Ama genelde bu insanlar öyle yapmışlar ki Ramazana getirmişler. Ramazanın sene feyalanma için. O güzel bir muhtemelen. Böyle. Hem munafah yerlanıyor. Bilirim bu kural bu şeyle oluyor bu. Bir de kadı giriyor Ramazanda. Kadir Gecesi. Bu nedir Ramazan'ın? Artık zirvesi. En üst tepesi. Noktası var. Kadir Gecesi. Böyle şey. Bin aydan hayırlı. Bin elfi şehrin. Bin ay değil de bak hayrın geliyor. Bin aydan hayırlı. Ne kadar belli mi? Üstü dört yapıyor. Yani seysten küsur seneye bedel. Bir gece şebede. Akşam ezanı ile imsak arası. Kıdı giresi. Ama hangi gece? Bunu böyle gizlemiş Mustafa Bey'le. Tabii inşallah bu asıl orası. O gece bir uyarsa bir yerde onun yapur sabah değişik zamanda. Bu tabi tabakaya giresi böyle kısa bir şeye sıkışılmaz böylece. Çünkü yılda bir defa geliyor. Ramazan'ın da özü, zirvesi bir aydan da hayırlı bir ömre bedel bir gece. Araçlısı de Rabbim müsaade Allah, Ramazanı İslam alemine hayırlı olsun mühterimler. Gerçekten iyi günler değil mühterimler Orta doğuda İslam'ın kübünü kazmak isteyenler işteki taşıranları bunu yapıyorlar şimdi. Ortaları karıştırmak diye ama ortada karıştırmadı böyle. Her şey bir bahane, bir İslam alemi böyle. İkiye bölme, şiir, sünderden, şunlar, bundan bu şekilde. Yani bir ülkemiz kaldı muhteremler böyle Allah'a yardım etsin inşallah, der, İslam alemine. Sonra şimdi var, gitmemiz de gerekiyor muhteremler. Bu hakkını kullanmamız gerekiyor. Bu da bir dini vazife bu herhalde. Dini vazife bu. Bunu yapmamıza gerekiyor. Hep Allah'a emanet muhteremler. Allah'ın şaması da hayırlısı inşallah. Haylesin, inşallah. Ya canı Fatiha